cimrilik Allahü Teala Ali İmran suresi 180. ayetinde Allah'ın fazlından kendilerine verdiği şeye cimrilik edenler hiçbir zaman onu kendilerine hayırlı sanmasınlar. Aksine bu kendileri için bir şerdir. Onların cimrilik ettikleri şey kıyamet günü Boyunlarına dolanacaktır Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır buyurdu Nisa suresi 37. ayetinde Onlar ki hem kıskanır cimrilik ederler Hem de herkese cimrilik tavsiye ederler ve Allah'ın kendilerine fazlından verdiği şeyleri saklarlar. Biz de böyle nimetleri gizleyen nankörlere hor ve rüsva edici bir azap hazırladık, buyuruldu. Peygamberlerin Efendisi, Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aman cimrilikten son derece sakının. Zira sizden öncekileri cimrilik helak etmiştir. Cimrilik onları kan dökmeye ve haramı helal tanımaya sürüklemiştir. Diğer bir hadisi şerifte cimrilikten sakınınız. Zira cimrilik sizden öncekileri davet etti. Kanlarını akıttılar. Yine kendi tarafına çekti. Haramı helal ettiler onları kendi tarafına çekti. sıla rahmi, akrabalarla alakayı kestiler, buyurulmuştur. Yine Resul Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. Cimriler, aldatıcılar, hainler ve kötü huylu insanlar, cennete giremezler. Bir rivayette, zalimler, diğer rivayette, Başa kakanlar da bu hükme dahildir. Yine bir hadisi i şerifte üç şey insanı helake sürükler. Bunlar itaat ve tatbik edilen cimrilik, nefsin arzu ve isteklerine uymak ve kulun kendi kendini beğenmesidir. Buyrulmuştur. Başka bir hadisi i şerifte Allahu Teala üç kişiye buz eder. Bunlar yaşlandığı halde zina edenler, verdiğini başa kakan cimriler ve kibirlenen fakirlerdir buyuruldu. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisi şeriflerinde infak eden ile etmeyen göğüslerinden göğüs başına kadar zırh giyen iki adam gibidirler. İnfâk eden, infak ettikçe zırhı parmak uçlarına kadar kendisini sarar. Cimriye gelince, bir şey vermek istediği zaman zırh yükselir, boğazına gelir ve her halka yerinde sıkışır kalır. Onu genişletmek ister fakat genişlendiremez. Yani demir zırh onu sıkıştırır da bir şey vermez buyurdu. Diğer bir hadisi şeriflerinde iki haslet vardır ki bunlar bir müminde toplanmaz. Cimrilik ve kötü huy buyurdu. Başka bir hadisi şeriflerinde Allahım, cimrilikten sana sığınırım, korkaklıktan da sana sığınırım, erzeli ömre düşmekten de sana sığınırım buyurmuştur. Yine Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve sellem Zulümden sakının Zira Kıyamet günü zulmet ve karanlıktır Fuhşiyattan sakının Zira Allahü Teala fahiş ve Çirkin sözleri sevmez Cimrilikten de sakının Zira sizden evvelkileri cimrilik helak etmiştir Cimrilik onlara, Yalancılığı emretti, yalan söylediler. Zulmü emretti, zulmettiler. Sıla-i rahim yapmayın dedi, yapmadılar buyurdu. Diğer bir hadisi şerifte, Kişinin en kötü hali, hırsa teşvik eden cimrilik ve şiddetli korkudur buyuruldu. Asr-ı saadette adamın biri şehit oldu. Bir kadın, vah şehidim diyerek, onun içine ağlıyordu. Bunun üzerine Resul i Ekrem, onun şehit olduğunu nereden biliyorsun? Belki o hayatında boş sözler konuşur ve belki kendi nafakasını eksiltmeyecek şekilde cimrilik ederdi, buyurdu. Cübeyr bin Mut'ım anlatıyor. Hayber dönüşünde Bedeviler, Resul i Ekrem'den bir şeyler isteye isteye, onu öyle sıkıştırdılar ki, mugaylan dikenlerine dayanmak zorunda kaldı. Cübbesi düştü. Bunun üzerine Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ''Cübbemi bana verin. Allah'a yemin ederim ki, şu dikenlerin sayısınca koyunum olsa bunları hep size verirdim. Bu sözümde beni ne cimri, ne yalancı ve ne de korkak bulurdunuz.'' Buyurdu. Hazret-i Ömer radıyallahu anh diyor ki, Resul Ekrem bir taksimat yaptı. Ben, şunlar daha çok haklıdırlar dedim. Bunun üzerine Resul ü Ekrem, onlar benden fahiş şekilde istemek veya cimrilik yapmak arasında beni muhayyer bırakırlar. Halbuki ben asla bir defa olsun cimrilik etmem buyurdu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh diyor ki, İki kişi Resul i Ekrem'in yanına girdi ve deve parası istediler. Resul i Ekrem kendilerine ikişer dinar verdi ve çıktılar. Yolda hazret Ömer'le karşılaştılar ve Resul i Ekrem'e teşekkürlerini ifade ettiler. hazret Ömer bu durumu Resul i Ekrem'e arz ettiğinde Resûl-ü Ekrem, Fakat falanca benden istedi, ona on ile yüz arasında verdiğim halde, o böyle bir memnuniyet ifade etmedi. Sizden biriniz, benden bir şey ister, onu koltuklayıp çıkar, kimseye de bir şey duyurmaz, memnuniyetini ifade etmez. O ateştir, buyurdu. Hazreti Ömer, Madem ateştir, niye veriyorsunuz deyince Resul Ekrem onlar durmadan istemede ısrar eder. Allahü Teala da bana cimriliği yasakladı. Mecburen veririm buyurdu. İbne Abbas'ın radiyallahu an rivayetinde Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sehavet Allah'ın cömertliğinden gelir. Cömert olun ki Allahü Teala da size cömertlik etsin. İyi biliniz ki Allahü Teala cömertliği bir insan suretinde yarattı. Başını tuhba ağacının gövdesine yerleştirdi. Dallarını da sidretül müntehanın dallarına bağladı. Sonra bir kısım dallarını da dünyaya sarkıttı. Bu dallardan birine yapışanı o dal çeker, cennete götürür. Dikkat edin, cömertlik imandandır, iman ise cennettedir. Cimriliği uzundan yaratmıştır ve onun başını zakkum ağacının gövdesine bağladı. Dallarını dünyaya sarkıttı. Bunun dalına yapışanı da o dal cehenneme götürür. İyi biliniz ki cimrilik küfürdendir. Küfrün yeri de cehennemdir. Yine Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Sehavet cennette biten bir ağaçtır. Cennete ancak cömertler girer. Cimrilik de cehennemde biten bir ağaçtır. Cehenneme de ancak cimriler girer buyurmuştur. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an rivayetinde Resul ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Beni Lahyan kabilesine ''Sizin büyüğünüz kimdir?'' diye sordu. ''Onlar, bizim büyüğümüz Ced bin Kays'tır. Fakat cimri bir insandır.'' dediler. Resul ü Ekrem, ''Bundan daha büyük hastalık olmaz. Sizin efendiniz, Amr bin Cemuh diğer rivayette Bişr bin El Beradır buyurdu. Hazreti Ali'nin radıyallahu an rivayetinde Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahü Teala cimriye hayatında, cömerde ölümünde buuz eder. Yani ölümüyle cömertliği sona erer. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetinde Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Cahil cömert, Allah katında cimri olan abitten daha sevimlidir. Yine Ebu Hureyre'nin rivayetinde cimrilik ile iman bir kalpte toplanmaz buyuruldu. Bir başka hadisi şerifte ''İki haslet var ki, mü'minde toplanmaz. Bunlar cimrilik ile kötü huydur.'' buyurulmuştur. Yine bir hadisi şeriflerinde Resul i Ekrem, ''Hem cimrilik hem de korkaklık mü'mine yakışmaz.'' buyurmuştur. Diğer bir rivayette, ''Bazılarınız cimri, zalimden ehven ve daha mazurdur.'' der cimrilikten daha büyük zulüm olur mu? Allahü Teala kendi izzet ve celaline yemin ederek, Bahilleri yani cimrilik edenleri, şahihleri yani kendinden de esirgiyen cimrileri cennete koymayacağını bildirmiştir buyuruldu. Rivayet edildiğine göre, Resul Ekrem, Sallallahu Aleyhi ve sellem, Kâbe'yi tavaf ederken, Adamın biri Kabe'nin duvarlarına asılarak "Ey beytin sahibi, bu beytin hürmetine beni affet." diye dua ediyordu. Bunu gören Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Suçun nedir? Anlat bakalım." buyurdu. Adam "Çok büyüktür. Sana anlatamam." dedi. Resul-i Ekrem "Yazık sana." karalardan da büyük ve ağır mıdır diye sordu. Adam evet. Karalardan da büyüktür dedi. Resul-i Ekrem vay sana. Dağlardan da mı ağırdır diye sordu. Adam evet. Dağlardan da ağırdır dedi. Resul-i Ekrem eyvah. Denizlerden de mi büyüktür diye sordu. Adam evet denizlerden de büyüktür dedi. resul Ekrem: "Yazık. Göklerden de mi büyüktür?" diye sordu. Adam: "Evet, göklerden de büyüktür." dedi. resul Ekrem: "Vah sana. Arş'tan da mı büyüktür?" diye sordu. Adam: "Evet, arş'tan da büyüktür." dedi. resul Ekrem: "Allah'tan ''Allah'ın rahmetinden de mi büyüktür?'' diye sordu. Adam, ''Hayır, Allah büyüktür.'' dedi. Resul i Ekrem, ''Yazıklar olsun sana. Anlat şu günahını bakalım.'' dedi. Adam, ''Ben zengin bir insanım. Kapıma isteyici geldiği vakit, adeta ateşle karşıma çıkar gibi olur da ona bir şey vermek istemem.'' dedi. Resul ü Ekrem, yanımdan uzaklaş. Senin ateşin beni de yakmasın. Hidayet ve kerametle beni gönderen Allah'a yemin ederim ki, eğer rükn ile makam arasında iki milyon sene namaz kılsan, sonra da gözyaşları döksen, akan yaşlarından ırmaklar meydana gelse ve bu ırmaklar, Ağaçları sulasa da ölsen yine alçak ve yine alçaksın. Allahü Teala seni cehenneme atar. Yazıklar olsun sana. Sen cimriliğin ve küfrün yeri cehennem olduğunu bilmiyor musun? Yazıklar olsun sana. Allahü Teala'nın cimrilik eden kendisinden buhleder ve yine nefsinin cimriliğini yok edenler ancak felah bulanlardır. Buyurduğunu bilmiyor musun? Buyurdu. İbne Abbas, radıyallahu anhuma diyor ki Allahü Teala adın cennetini yarattığı zaman cennete süslen diye emretti. Cennet süslendi. Irmaklarla akıt buyurdu. Selsebil kafur. Ve tesnim gözelerine akıttı. Bunlardan cennette şarap, bal ve süt ırmakları meydana geldi. Sonra mobilya, mefruşat, zinet, ipek eşyaların ile hurilerini çıkar, buyurdu. Sonra cennete bakarak konuş, buyurdu. Cennete adın ne saadet bana gireceklere dedi. Allahü Teala. İzzetim hakkı için cimrileri sana sokmam buyurdu. Ömer bin Abdülaziz'in hemşiresi Ümmülbet'in, Vay olsun cimrilere! Eğer cimrilik gömlek olaydı, onu yine sırtıma almazdım. Yol olsa üzerinden geçmezdim, dedi. Talha, biz de cimriler gibi malımızı esirgeriz. Fakat buna tahammül ederek dağıtırız, dedi. Muhammed bin Münkedir de, allah Teala bir millete kötülük murad ettiği zaman, kötüleri başlarına musallat eder, geçimlerini de cimrilerin eline verir, demiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh, bir hutbesinde, İnsanlara bir ısırganlık zamanı gelir. Zenginler ellerinde olanı ısırır kalırlar. Kimseye vermez ve vermeyi tavsiye etmezler. Halbuki Allahü Teala Bakara suresi 237. ayetinde aranızdaki üstünlüğü unutmayın buyurdu demiştir. Şabi, cimri ile yalancılardan hangisinin Cehennemin daha derin kapısına atılacağını bilemem demiştir. Hint hakimlerinden biriyle, Rum feylasoflarından biri enûş Revan'a uğrarlar. enûş Revan, Hintli hakime konuş der. Hakim, insanların hayırlısı, cömert olanı, kızdığı vakit vakarını koruyabileni, Teenni ile konuşanı, yükseldiği vakit tevazu göstereni ve adamlarına şefkatli davrananıdır, dedi. ile feylesofu kalktı ve şöyle konuştu. Cimrinin malına düşmanı varis olur. Şükrünü bilmeyen neticeye ulaşamaz. Yalancılar daima yerilir. Söz gezdirenler yoksul olarak ölür. Merhamet etmeyene merhamet etmeyen musallat olur!" dedi. Dahak, Allahü Teâlâ'nın Yasin Suresi 8 ayetindeki boyunlarına çenelerine kadar varan halkalar geçirmişizdir. Boyunlarındaki halkaları cimrilik ile tefsir etmiştir. Allah uğrunda infaktan, Allahü Teâala ellerini tutar, ve onlar hidayeti görmez olurlar, dedi. Kâb'da, her sabah iki melek, Allah'ım, cimrinin malını tezden elinden al, cömerdin malını da arttır, diye dua ederler, demiştir. Asmâ'yı de şöyle anlatıyor. Bedevinin biri, başka biri için, O, benim nazarımda küçülmüştür. Çünkü o, Dünyayı büyültüyor ve kapısına bir isteyici geldiği zaman onu adeta Azrail gibi görüyor, dedi. Ebu Hanife de, Cimri'nin adalete riayet edeceğini sanmam. Zira o daima fazlanın kendi tarafına geçmesini ister ve bu suretle hakkından fazlasını alır. Bu gibi insanlar asla emin sayılamazlar. Demiştir Câhız da şöyle anlatıyor Artık zevk alınacak Üç şey kalmıştır Cimrileri yermek Kuru et yemek Ve uyuzu kaşımak Biş bin el-Hâris de Cimrinin gıybeti günah olmaz Zira bizzat resûl Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem Cimrinin birine O halde sen cimrisin dedi. Eğer gıybet olsaydı, Resul Ekrem böyle demezdi, demiştir. Yine Resul Ekrem'e, kadının birini methettiler ve onun için gündüz oruçlu, gece ayakta. Ancak biraz cimridir, dediler. Bunun üzerine Resul Ekrem, o halde ne hayrı kaldı, buyurdu. Bişr diyor ki, cimrinin yüzüne bakmak, İnsanın kalbini katılaştırır. Cimrilerle karşılaşmak müminler için belâdır. Yahya bin Muaz kötü kimseler olsalar bile cömertler için herkesin kalbinde bir sevgi vardır. İyi olsalar bile cimrilere karşı herkesin kalbinde yalnız nefret vardır demiştir. İbnül Mu'tez de. ''İnsan malına cimrilik ettiği nispette şerefinden kaybeder.'' demiştir. Yahya bin Zekeriya aleyhisselam şeytan ile karşılaştı ve en çok kimi sevdiğini ve en çok kime buğz ettiğini sordu. Şeytan, ''En çok sevdiğim cimriler, en çok kızdığım fasık da olsa cömertlerdir.'' Zira cimrinin cimriliği benim için kâfidir. Fakat fasık da olsa cömert olunca, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın onu bağışlayacağından korkarım, dedi. Sonra da, sen yahya olmasan, ben bunu sana söylemezdim, dedi. Basralı zengin bir cimriyi komşusu yemeye davet eder. Ve misafirine yumurtalı, Etli bir çorba pişirir. Cimri, alabildiğine yer. O derece yer ki, Midesinden rahatsızlanarak kıvranmaya başlar. Neredeyse ölecek hale gelir. Doktor çağırırlar. Doktor gelir, muayene eder ve Mideni temizlemek lazım der. Adam, ne diyorsun? Yumurtalı etli yemeği mi istifra edeceğim? Ölürüm de bunu yapmam der. Denildi ki bir bedevi birini arıyordu. Adamın önünde incir vardı. Adam bedeviyi görünce hemen başörtüsüyle incirleri kapattı. Bedevi oturdu. Sohbet esnasında adam bedeviye Kur'an-ı Kerim okumasını bilir misin? diye sordu. Bedevi bilirim dedi. Ve ve zeytuni ve turi diye okumaya başladı. Adam, bunun başında vettini, incir olacaktı. Onu niye atladın diye sorunca, Bedevi, o senin fesinin altında kaldı. Onu oradan çıkaramadım, dedi. Çimrinin biri, dostlarından birini evine davet eder. İkinde olur. Hala o kendisine yemek vermez. Adamın açlıktan aklı gidecek dereceye gelir. Bu esnada cimri olan ev sahibi uç çalgısını getirir ve misafirine söyle bakalım hangi sesten hoşlanırsın onu çalayım der. Misafir de tava sesinden hoşlanırım der. Muhammed bin Yahya son derece cimri bir insandı. Adamlarından birine bunun sofrasını bize tarif et dediler. O da onun sofrası bir karış eninde ve boyundadır. Çanakları haşhaş tanelerinden oyulmuştur, dedi. Kendisine sofrasını kim kurar diye sordular. O da kiramen katibin melekleri kurar diye cevap verdi. Onlar kendisiyle kimse yer mi diye sordular. O sinekler yer dedi. Onlar sen bu adamın sevgililerinden olduğun halde, niçin vaziyetin perişan, elbiselerin yırtık ve söküktür? dediler. O, vallahi Muhammed'in Bağdat'tan Suda'nın Nube şehrine kadar bir evi olsa, bu evi de iğne ve iplikle dolu olsa, sonra Cebrail, Mika'il ve Yakup, aleyhümüsselam gelseler ve arkasından yırtık olan Yusuf'un gömleğini dikmek için, iğne iplik isteseler, alamazlar. Nerede kaldı benim alabilmem, dedi. Denildi ki, Ebu Hafs'ın oğlu Mervan, canı iyice çekmeden et yemezdi. İsteği artınca, hizmetçisini gönderir ve bir kelle aldırırdı. Kendisine, ne oluyor, yaz olsun, kış olsun, et yediğin vakit, mutlak bir kelle yediğini görüyoruz. ''Neden kelleyi tercih ediyorsun?'' diye sormuşlar. Mervan, ''Evet, öyle oluyor. Çünkü kellenin fiyatını bildiğim için, hizmetkarım beni aldatmaz. Aynı zamanda et değil ki, pişirirken köle kenarından yesin. Yani bundan köle yiyemez. Çünkü bir gözü, bir kulağı veya bir yanağı eksik olsa, ''Hemen onu fark edebilirim ve hemen bir kelleden çeşitli gıdalar alırım. Kulağı, dili, yanağı ve beyni gibi. Aynı zamanda pişirmek telaşesinden de kurtulurum. İşte bu kadar faydaları olduğu için kelleyi tercih ediyorum.'' dedi. Yine bu zat bir gün Halife Mehdi'nin huzuruna çıkar. ''Aileleri hediye ile dönersen bize ne vereceksin?'' Diye sorarlar. O da şayet yüz bin dirhem alırsam bir dirhem veririm diye cevap verir. Halife Mehdi kendisine altmış bin dirhem vermişti. O da dört danik yani bir dirhemin onda altısını onlara verdi. Yine bu zat bir gün kasaptan et almıştı. O sırada bir ahbabı tarafından yemeğe davet edildiği için eti iade etmiş ve israfı sevmem demişti. Âmeş'in bir komşusu vardı. Kendisini daima yemeğe davet eder ve bir miktar ekmek ile tuz ikram ederdi. Âmeş daima bunu reddederdi. Yine bir gün aynı davetle karşılaştı. Âmeş'in de acıktığı bir zamana tesadüf etmişti. Davetini kabul etti ve hakikaten biraz ekmek kırığıyla bir miktar tuz önüne koydu. Tam bu sırada kapıya bir dilenci geldi. Üç defa yemek istedi. Her defasında kendisini reddetti. Üçüncü defasında, ''Vallahi değneği alır canını yakarım. Kapıdan defol.'' dedi. Âmeş dayanamayarak dilenciye, durma git. Bundan ziyade sözünde duran bir insan görmedim. Beni ısrarla davet etti ve sana ekmek ufaklarıyla tuz vereceğim dedi. Hakikaten bunlardan başka bir şey vermedi. Sana da dayak atacağını vaat etti. Bu adam bunu da yapar. İyisi mi sen hemen çekil git dedi. Cimrilik ve cömertliğin dereceleri vardır. Cömertliğin en üstün derecesi isardır. İsar kendisi muhtaç olduğu halde başkasını tercih etmek demektir. Cömertlik insanın muhtaç olmadığı şeyi ihtiyacı olanlara ve olmayanlara vermektir. Kendisi muhtaç olduğu halde başkasına vermesi şüphesiz daha mühimdir. Cömertlik kendisi muhtaç olduğu halde başkalarını tercihe kadar yükseldiği gibi, cimrilik de kendisi muhtaç olduğu halde, kendi ihtiyacına da sarf etmemek derekesine kadar düşer. Nice cimriler var ki, hastalandıkları halde paranın üzerine yatar ve tedavi çarelerini araştırmazlar. Canının istediği pek çok şeyleri alabileceği halde, cimriliği sebebiyle bunları almaz. Fakat kendisini alsa, ağzının suyunu akıtarak yer. İşte bu, kendisine bile cimri, ötekisi ise, kendisi muhtacıken, başkalarına cömert, başkasını kendi üzerine tercih eder. Aralarındaki farkı sen düşün. Ahlak, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın bir atiyesidir. Onu dilediğine verir. Cömertlikte, İsarın üzerinde bir derece düşünülemez. Allahü Teala bu bakımdan ashab-ı kiramı Haşr suresi 9. ayetinde şöyle övmüştür: Kim canı bir şey istediği halde başkasını kendi üzerine tercih ederse günahları bağışlanır. Hazreti Ayşe radıyallahu anhâ Resûl-i Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem, dünyadan irtihal edinceye kadar üç gün birbiri peşine karnını doyurmamıştır. Dilesek doyurabilirdik, fakat başkalarını kendi üzerimize tercih ederdik, demiştir. Bir gün Resûl-i Ekrem'e bir misafir geldi. Yedirecek bir şeyi yoktu. Ensardan biri misafiri evine götürdü. Evde yalnız bir kişilik yiyecek vardı. Bir hile olarak ailesine lambayı bozdurdu ve karanlıkta misafir ile yemeğe oturdular. Kendisi yer gibi ağzını kımıldatıyor ve elini sofraya götürüp getiriyordu. Misafir de bunun farkında değildi. Böylece misafir karnını doyurdu. Kendileri aç kaldılar. Sabahleyin Resul Ekrem, Ev sahibine Allahü Teala sizin misafirinize karşı takındığınız bu tavırdan memnun oldu buyurdu. Bunun üzerine Haşr suresi 9. ayeti nazil oldu ki, Meali âlisi şudur. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerinden önde tutarlar. Cömertlik ilahî bir haslet olup İsar bunun son haddidir. İsar, Resul-i Ekrem'in takip ettiği bir sistemdir. Bu yüzden Allahü Teala Kalem Suresi 4. ayetinde onu şöyle yüceltmiştir. Şüphesiz sen büyük ahlak üzeresin. Sehl bin Abdullah Tüsteri anlatıyor. Musa Aleyhisselam Allahü Teala'ya: "Ya, ya Rabb! Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ümmetinden bazılarının cennetteki derecelerini bana göster." der. Allahü Teala Musa'ya: "Ya Musa! Sen buna güç yetiremezsin. Fakat ben büyük derecelerinden bir dereceyi sana göstereyim. Bu dereceyle onu senden ve bütün mahlukattan üstün kıldım. Melekut aleminden kendisine bir kapı açıldı. Onun yerinin nurunu ve Allah ile olan yakınlığını görünce, neredeyse kendinden geçecekti. Bunun üzerine Hazreti Musa aleyhisselam, Ya Rab, ne ile bunu bu dereceye yükselttin? diye sordu. Allah-u ona verdiğim, yüksek ahlak sayesinde buyurdu. Musa aleyhisselam, bu ahlak hangisidir diye sordu. Allahü Teala, îsar başkasının ihtiyacını, kendi ihtiyacına tercih etmesidir. Bu ahlak ile bana kim gelirse, ben onu hesaba çekmekten haya eder ve onu cennetin istediği yerinde iskan ederim buyurdu. Abdullah bin Cafer bir arazisine gitti. Yolda bir başkasının hurmalığına uğradı. Orada siyah bir köle çalışıyordu. Köle azığını aldı. O sırada bir köpek de bahçe duvarından içeri sıçradı. Köle üç parça ekmeğini köpeğe attı. Köpek ekmekleri yedi. Abdullah bakıyordu. Köleye döndü ve her gün ne miktar nafakan var? Diye sordu. Köle de, işte bu gördüklerin dedi. Abdullah, O halde niçin hepsini köpeğe verdin? Dedi. Köle, Bu köpek yabancıdır. Uzak yerden gelmiş. Açtır. O aç iken, Ben karnımı doyuramam. Dedi. O halde, Sen bugün ne yapacaksın? Diye sordu. Köle, ben de bugünü böyle atlatırım, dedi. Abdullah, şu köleyi görüyor musunuz? Bu köle benden çok daha cömerttir, diye kendi kendine söylendi. Ardından bahçe ile köleyi ve içerisindeki malzemeyi satın alarak köleyi azat etti ve bahçeyi kendisine hediye etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resul ü Ekrem'in ashabından birine bir koyun kellesi hediye edildi. Bu zat falanca benden daha açtır diyerek kelleyi ona götürdü. Kelle aynı şekilde yedi kişiyi dolaştıktan sonra nihayet ilk verilene geldi. Çünkü en açı o idi. Resul ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gece vakti düşmanları tarafından evi sarıldığında yatağına Hazreti Ali'yi radıyallahu an yatırarak evinden çıktı. Hazreti Ali ölümü göze alarak yatağına girdi ve yattı. Allahü Teala Cebrail ile Mikail'e "Ben sizi kardeş ettim. Birinizin ömrünü de diğerinden uzun yapacağım. Hanginiz öbürünü tercih eder?" Hiç biri öbürünü tercih etmedi. Her ikisi de kendisinin yaşamasını istedi. Bunun üzerine Allahü Teala onlara şöyle vahyetti: Ali gibi olamadınız. Onları da kardeş ettim. Ali çekinmeden nefsini feda ederek onun yatağına yattı ve Peygamberi kendi üzerine tercih etti hemen yere ininiz ve onu muhafaza ediniz buyurdu. Cebrail başucunda, Mika'il ayak ucunda durdu ve Cebrail Hz. Ali'ye yat yat var mı senin gibisi? Allahü Teala seninle meleklere övünüyor buyurdu. Bundan sonra Allahü Teala Bakara suresi 207. ayetini gönderdi ki, meali şöyledir. İnsanlar arasında Allah'ın rızasını kazanmak için canını verenler vardır. Antakyalı Ebu'l Hasan anlatıyor. Rey şehrinin civarında bir köyde 30 kişi toplandı. Bunların mahdut çörekleri vardı. Hepsine yetmezdi. Onları parçalayıp Işığı söndürdükten sonra yemeğe oturuldu. Sofra kalktığı vakit, ekmeklerin olduğu gibi sofrada durduklarını ve birbirlerini tercih ederek kimsenin yemediğini gördüler. Şâbe'ye bir dilenci gelmişti. Ona verecek bir şeyi olmadığından, evin damından bir ağaç parçası sökerek vermiş ve dilenciden özür dilemiştir. Joséfe şöyle anlatıyor. Yermük muharebesinde yaralılar arasında kalan amca zademi aramak üzere çıktım. Yanımda bir miktar suyum vardı. Amca zademi buldum. Su isteyip istemediğini sordum. İsterim dedi. Tam suyu vereceğim sırada öteden biri "Ah, su!" diye inledi. Amca zadem ona gitmemi ve suyu götürmeme işaret etti. Gittim baktım ki, As'ın oğlu Hişam, Tam ona su vereceğim sırada, Öteden biri, ah su diye inledi. Hişam da beni ona gönderdi. Ona gidinceye kadar o öldü. Hişama döndüm, o da ölmüştü. Amcazâdeme geldiğimde, o da vefat etmişti. Velhasıl su elimde kalmıştı allah Teala hepsine rahmet etsin. Abbas bin Dehkan diyor ki, Dünyaya geldiği gibi ölen tek insan, Bişr bin El-Hâris'tir. Dünyaya çıplak geldi ve çıplak gitti. Ölüm döşeğine yattığı sırada biri gelerek, ondan bir şey istedi. Onun bir gömleği vardı. Onu da çıkardı dilenciye verdi. Ve bir başka kimseden, Ödünç gömlek aldı ve o şekilde vefat etti. Sofilerden biri şöyle anlatıyor. Tarsus'ta bulunuyorduk. Topluca harp kapısına doğru gittik. Orada kasabadan bir köpek de bize uydu. Kapının dışına çıktığımız zaman bir leş gördük. Oradan geçtik. Yüksek bir yere oturduk. Leşi gören köpek geri çarşıya döndü. 20-30 köpek peşine takılarak leşin yanına getirdi. Kendisi bir kenara çekildi. Onlar leşi parçaladı ve yediler. Onlar yiyip gittikten sonra bu köpek bir miktar kemik yaladı ve geri döndü. Bazıları diyor ki, cimriliğin haddi vacibi men etmektir. Yani borcu olan şeyi vermemektir. Üzerine borç olan Zekat vesaireyi veren kimse cimri değildir. Fakat bu tarif kafi değildir. Zira ittifka kasaba, ekmeği fırına iade edenin cimriliğinde herkes ittifak halindedir. Bunun gibi hakimin takdir ettiği nafaka ile kifayet edip ailesine fazlasını vermeyen ve onları müzayakada bırakan da cimridir yemek yerken yanına giren ve yiyecek olan adamdan yemeği gizleyen de cimridir. Servet, bir hikmet ve maksat uğrunda yaratılmıştır. Bu da, halkın ihtiyacına faydalı olmasıdır. Serveti, yaratıldığı gaye uğrunda, güzelce sarf etmek mümkün olduğu gibi, onu yaratıldığı gaye uğrunda harcamayıp tutmak da mümkündür. Ayrıca, Servette adilane bir hükme varıp sarfı gereken yerde sarf etmek ve sarf edilmemesi gereken yerde serveti tutmak da mümkündür. Buna göre sarfı gereken yerde sarf etmemek cimrilik, sarf edilmemesi gereken yerde sarf etmek de israftır. İşte seha ve cömertlik de bundan ibarettir. Zira Resul-i Ekrem ancak sehavet ile emrolunmuştur. Nitekim Allahü Teala İsra suresi 29. ayetinde Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme, büsbütün de açıp tutumsuz olma buyurdu. Furkan suresi 67. ayetinde de Onlar sarf ettikleri zaman ne israf ederler ne de cimrilik. İkisi arasında orta bir yol tutarlar.'' buyuruldu. Anlaşılıyor ki, cömertlik, israf ile cimrilik, elini tamamıyla açmak ve tamamıyla kısmak arasında bir yoldur. O da, vermesi ve tutması bir ölçü ve borç nispetinde olmaktır. Bununla beraber, kalbi istemeyerek, yani, İçinden hoşlanmayarak, böyle davranmakla da cömert olamaz. Kalbinde mal sevgisi olmayacak, ancak malı sarf edeceği yere onu sarf etmek için sevecektir. Rivayete göre, Abide kadınlardan biri, Hayyan bin Hilal'in bulunduğu meclise uğradı. Abide kadın, içinizde suallerimi cevaplandıracak adam var mı? diye sordu. Onlar istediğinizi sorun diyerek hilali gösterdiklerinde kadın size göre sehavet nedir diye sordu. Adam vermektir, fazla vermektir ve ihsar yani başkalarını kendi üzerine tercihtir dedi. Kadın bu anlattığınız dünyalıktaki sehadir. Ben size dindeki sehadan soruyorum. O nedir?" deyince adam "Gönül arzusuyla Allahü Teala'ya ibadet etmektir." dedi. Kadın "Bu ibadetinizde Allahü Teala'dan bir şey ister, bir mükafat bekler misiniz?" diye tekrar sual edince bu sefer adam "Tabii bekleriz." dedi. Kadın "Neden mükafat bekliyorsunuz?" diye sordu. Adam Allah-u en azından bire on bize vaad etti de ondan, dedi. Kadın, acayip şey, bire on karşılık beklerken hala kendinizi cömertlerden mi sanıyorsunuz, dedi. Adam, ya sana göre sehanedir, diye sorunca kadın, ibadetten zevk alarak hiçbir karşılık beklemeden Allahü u kulluk etmektir. Allah ne isterse onu yapar. Allahü Teala'nın sizin içinizden geçen bire 10 karşılığa muhtali olduğundan utanmaz mısınız?" dedi. Yine Abide kadınlardan biri ''Cömertliğin yalnız altın ve gümüşte olduğunu mu sanıyorsunuz?" dedi. "Ya başka nerede olur?" diyenlere Abide kadın "Canını fedada da olur." dedi. Muhasibi anlatıyor. Dinde seha, Allah uğrunda canını feda etmektir. Hem bunu yaparken, sevap istemekten müstagni olamadığın halde, hiçbir karşılık beklememen, yalnız sehavet hissiyle yapmandır. Hikaye olunduğuna göre, Ebu'l-Hasan adında bir zat, tuvaletteyken hizmetçisini çağırarak, Sırtından çıkardığı gömleği birine vermesini söyledi. Hizmetçi, Tuvaletten çıkıncaya kadar sabredemedim mi? deyince, Ebu'l-Hasan, Şu anda aklımdan geçti. Sonra ne olur ne olmaz. Belki sarf nazar ederim korkusuyla, Hemen acele ettim. dedi. Sevgiliden uzaklaşmakla, Aşkın kaybolacağı gibi, Cimrilik vasfı da, Vermeye zorlamakla, yok olur. Aşık, maşuk yola çıkıp birbirinden uzaklaştıkları zaman artık ister istemez ayrılık külfetine dayanır ve yavaş yavaş aşkı unutmaya başlarlar. Bunun gibi cimrilikten kurtulmak isteyen önce zoraki servetinden uzaklaşmaya gayret etmeli ve yavaş yavaş bunu tabiat haline getirmelidir. Bu hususta güzel hile yollarından biri de, sen verirsen, senin adın cömert olarak şöhret bulacak, herkes sana saygı gösterecek diye, kendini riya yoluyla da olsa cömertliğe alıştırmaktır. Bu suretle cimrilikten kurtulur ve riya hastalığına düşer. Sonra da riya'yı tedavi etmekle ondan da kurtulur. Bu, Memeden kesilmek istenen çocukları, bir takım oyuncaklarla oyalamak gibidir. Maksat, oyuncak değil, onu memeden kesmektir. Memeden kestikten sonra, oyuncaklardan da kurtarılır. Cimrilik hastalığını tedavide, Sofiye şeyhlerinden bazılarının takip ettiği yol şöyledir. Onlar, müritlerinin gönül verdikleri şeylerden, onları uzaklaştırır, onları elinden alır ve başkasının malıyla, değişmek suretiyle onları cömertliğe alıştırır. Mesela, hoşuna giden odasından onu çıkarır. Daha çirkin bir odaya iter. Hoşuna giden elbise veya seccadeyi ondan alır, başkasına verir. Bu suretle ona cömertliği aşılar. Bu yollarla kendini cimrilikten kurtarmaya çalışmayan, dünya ile ünsiyet peydah eder ve dünyalığı sever. Binlerce eşyası varsa, binlerce dostu var demektir. Bunlardan biri kaybolduğu takdirde, sevgisi nispetinde acısını duyar. Kendisi öldüğü zaman, hepsinin acısını birden çeker. Zira hepsini seviyordu ve hepsi de elinden alındı. Bir gün padişahın birine incilerle işlenmiş, piruz eden bir vazo getirmişler. Öyle mükemmelmiş ki, bir eşine daha rastlamak mümkün değil. Bir gün padişah, hakimlerinden birine bu vazoyu nasıl görüyorsun diye sorar. Hakim, bunun musibet ve fakirlik görürüm der. Padişah, niçin böyle diyorsun diye sorar. Hakim, canım, kırılırsa yapılmasına imkan yok. Onun için bir felaket ve musibettir. Çalınırsa peşine düşecek onu arayıp duracaksın. Onun için de fakirliktir. Çünkü benzeri yoktur. Halbuki bundan önce yani bu sana gönderilmeden evvel ne musibet ne fakirlik diye bir sıfatım vardı dedi. Bir müddet sonra vazo ya kırıldı veya çalındığı için padişahın canı Son derece sıkıldı ve hakim doğru söyledi. Keşke bunu bize hiç göstermeselerdi dedi. İşte dünyalığın bütün sebepleri böyledir. Dünya Allahü Teala'nın düşmanlarının düşmanıdır çünkü onları cehenneme sürükler. Allahü Teala'nın dostlarının da düşmanıdır çünkü onları dünyalıktan sabre mecbur tutar. Allahü Teala'nın da düşmanıdır. Zira Allah'a giden yolu keser. Kendi kendinin de düşmanıdır. Zira kendi kendini yer. Çünkü mal ancak hazinelerde ve muhafızlar sayesinde korunabilir. Hazine ve muhafızlar da mal ile elde edilebilir. O da altın ve gümüş vermekle mümkündür. Mal kendini yer bitirir. Malın afetlerini bilen onunla fazla ünsiyet etmez, ona sevinmez, ihtiyacından fazlasını almaz. Zira kişinin ihtiyacı için ayırdığı cimrilik değildir. Muhtaç olmadığının korunması için de kendini yormaz. Belki onu verir. O dijde ırmağı gibidir. Herkes oradan yalnız ihtiyacını aldığı için kimseye cimrilik etmez. İnsanlar, sabreden yoksulla, şükrünü eda eden zenginin, hangisinin daha üstün olacağında ihtilaf etmişlerdir. haris Muhasibi diyor ki, öğrendiğimize göre İsa aleyhisselam, Ey kötü alimler, Namaz kılar, oruç tutar, sadaka verir, fakat emrolunduğunuzu yapmazsınız. Buna rağmen, Bilmediğinizi de öğrenirsiniz. Ne çirkin hükmünüz vardır. Dilinizle tövbe eder, işinizle arzularınıza uyarsınız. Kalpleriniz kirli olduğu halde bedeninizi yıkamak size bir fayda sağlamaz. İşe yarayan iyi ve temiz incileri kendisinden çıkarıp işe yaramayan tortulu, çerçöp ve samanları kendisinde kalan Elek gibi olmayın. Siz de aynı şekilde ağzınızdan hikmet akıtırsınız da gıllü gış içinde kalırsınız. Ey dünyanın kulcağızları! Dünyadan arzularını çekmeyen ahireti nasıl bulabilir? Size hakikati söylüyorum. Sizin kalpleriniz işlerinizden ağlar. Dünyayı diliniz altına, ameli de ayaklarınızın altına aldınız. Size hakikati söylüyorum. Ahiretinizi büzdünüz, dünyayı düzelttiniz. Ve dünyayı düzeltmek, ahireti düzeltmekten size daha sevimli geldi. Sizden daha büyük zararda kim olabilir? Yazıklar olsun size. Ne vakte kadar karanlıkta kalanlara yol gösterecek ve kendiniz hayretler içinde bocalayacaksınız. Siz adeta Dünyayı size bıraksınlar diye dünya adamlarını dünyayı terke davet ediyorsunuz. Durun, durun, yazıklar olsun size. İçerisi karanlık olan bir evin üstünde yanan ışıktan o eve ne kar vardır. Siz de aynı vaziyettesiniz. Kalpleriniz zulmet içerisinde kıvranırken dilinizin ilim nurundan bahsetmesi, size bir fayda sağlamaz. Siz ne müttekiler ne de hakiki hür insanlar gibisiniz. Siz dünyanın kullarısınız. Dünya sizin ayaklarınızı yerden kesip, sizi yüzü koyun yere düşürerek, burnunuz üzerinde sürüyüp, günahlarınızı boynunuza bağladıktan sonra, arkadan iterek teker teker, ve çıplak olduğunuz halde Allahü Teala'nın huzuruna sevk edip orada hesabınızı verdikten sonra kötü amellerinizin cezasını çektireceğinden korkulur dedi. Abdurrahman bin Avf Yemen'den bir kervana geldi. Medine halkı öyle bir haykırışla haykırdı ki yer yerinden sarsıldı. Hazreti Ali radıyallahu an ''Bu nedir?'' diye sorunca, Abdurrahman bin Auf'un ticaret kervanı geldi.'' diye cevap verdiler. Bunun üzerine Hazreti Aişe radıyallahu anh'a, ''Resûl-i Ekrem doğru söyledi.'' dedi. Bunu duyan Abdurrahman radıyallahu an Hazreti Aişe'ye, ''Resûl-i Ekrem ne buyurdu?'' diye sordu. Hazreti Aişe şu cevabı verdi. Resul i Ekrem, Cenneti gördüm. Muhacir ve Müslüman fakirlerinin koşa koşa cennete girdiklerini gördüm. Zenginlerden kimseyi görmedim. Yalnız Abdurrahman bin Avf'ın emekliye emekliye onlarla cennete girdiklerini gördüm buyurdu. Bunu dinleyen Abdurrahman, kafileyi, eşya ve develeri ve hatta oradaki köleleriyle birlikte azat etti. Hepsini Allah rızası için feda etti ve inşallah bunlarla koşarak cennete girerim dedi. Yoksulluğun hayır ve bereketini, zenginliğin şuumu sebebiyledir ki, Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kendisi ve ehli için fakirliği, zenginliğe tercih etmiştir. Hatta rivayete göre İmran bin Hassin şöyle anlatıyor. Benim Resul ü Ekrem nezdinde bir mevkiyim, sevgim vardı. Bir gün Resul ü Ekrem bana senin bizim katımızda mevkiin var. Gel seninle kızım Fatıma'yı ziyarete gidelim buyurdu. Beraberce ziyarete gittik. Kapıya varınca Rasul ü Ekrem kapıyı çaldı. Selam verdi. İçeri girmek için izin istedi. Hazreti i Buyur ya Resûlallah deyince, Rasul ü Ekrem, Yanımda İmran vardır buyurdu. Hazreti i Ya Resûlallah, Bir eski çarım var. Başka giyecek bir şeyim yok. O da yırtık. Ne yapmalıyım deyince, Rasul ü Ekrem, Onu, Şöyle şöyle üzerine sar buyurdu. Hazreti Fatıma peki vücudumu böyle kapattım. Başımı ne yapayım deyince resul Ekrem kendisine başını örtecek bir örtü vererek bununla da başını sararsın buyurdu. Nihayet içeri girdik. resul Ekrem Hazreti Fatıma'ya bugün nasılsın diye sordu. Hazreti Fatıma, Nasıl olayım? Bugün bir lokma şey yemedim. İyice acıktım. Yiyecek de bir şeyim yok, dedi. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem, ağlayarak, Kızım, üzülme, üç gündür ben de yemedim. Allah katında, senden daha kıymetliyim. Eğer Rabbimden isteseydim, beni aç bırakmazdı. Fakat ahireti dünya üzerine tercih ettim.'' buyurdu. Sonra da elini kızının omuzuna vurarak, ''Kızım sana müjdeler olsun ki, sen cennet hanımlarının efendisi en üstünüsün.'' buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Fatıma, ''Asiye ile Meryem varken ben nasıl cennetin, en üstün kadını olabilirim deyince Resul-i Ekrem onların her biri kendi aleminin sen de kendi aleminin seyyidesisin. Siz huzur içerisinde bir kamış evde yaşıyorsunuz buyurdu. Sonra devamla Kızım amca zaden ile iyi geçinip gidin. Ben seni dünya ve ahiretin seyidine verdim buyurdu. Cerir'in Lehis'ten rivayetine göre adamın biri İsa aleyhisselama ''Seninle arkadaşlık etmek isterim'' demiş ve beraberce yola çıkmışlar. Acıkmışlar, bir ırmağın kenarında yemeğe oturmuşlar. Üç tane çörekleri varmış, ikisini yemişler. İsa aleyhisselam su içmeye gitmiş. Dönünce bakmış ki, çörek yok. Sormuş, çörek ne oldu? Adam, haberim yok demiş. Sonra yollarına devam etmişler. Yolda yanında iki yavrusu olan bir geyik görmüşler. İsa aleyhisselam geyiğin yavrularından birini çağırmış. Onu boğazlamış, pişirmiş ve beraberce yedikten sonra kemiklerini bir araya toplayarak dua etmiş. Yavru canlanarak tekrar annesine dönmüş. Bunun üzerine İsa aleyhisselam, sana bu mucizeyi gösterdim. Sen de çöreğin ne olduğunu bana söyle, demiş. Adam yine, haberim yok deyince, yola tekrar devam etmişler. Önlerine bir ırmak gelmiş. Köprü yok, karşıya geçmeleri lazım. İsa aleyhisselam, adamın elinden tutarak su üstünde yürümek suretiyle karşıya geçmişler. Ve İsa aleyhisselam, sana gösterdiğim bu mucizeyi bana veren Allah aşkına çörek ne oldu diye sormuş. Adam yine haberim yok demiş. Nihayet bir ovaya inmişler. İsa aleyhisselam ovada bir miktar toprak toplamış ve dua etmiş. Toprak altın olmuş. İsa aleyhisselam altını üçe taksim etmiş. Adam, niye üçe taksim ettin deyince, İsa aleyhisselam, biri benim, diğeri senin, üçüncüsü de çöreyi yiyenindir demiş. Bunun üzerine adam, çöreyi ben yedim demiş. İsa aleyhisselam, o halde bu altınların, Hepsi senin olsun, demiş ve birbirinden ayrılmışlar. Sonra iki kişi bu adama arkadaş olmuş ve altınları elinden almak istemişler. Adam, öyle yapmayın da üçe taksim edelim, demiş. Onlar da razı olmuşlar. İçlerinden biri yiyecek almak üzere kasabaya doğru gitmiş. Yolda şöyle düşünmüş. Bu paralara Onları neden ortak yapayım? Alacağım yiyeceğe zehir katayım, onları öldüreyim. Bu suretle paralar hep bana kalsın. Düşündüğü gibi de yapmış. O ayrıldıktan sonra, diğerleri ise, bu adamı niye ortak edelim? Adam geldiği zaman onu öldürelim de, paralar ikimize kalsın, diye kararlaştırmışlar. Adam gelince üzerine atılıp, öldürmüşler. Fakat, zehirli yemeği yiyince kendileri de ölür. Altınlar da ortada kalıverir. İsa aleyhisselam diğer havarileriyle oradan geçerken onların bu halini görerek İşte dünya! Gördünüz mü? Netice ne olmuş? Binaen aleyh bundan sakınınız der. Hikaye edildiğine göre Zülkarneyn seyahatinde bir memlekete uğradı. Halkın elinde dünya serveti namına bir şey yoktu. Geçimlerini sebzeyle temin ediyorlardı. Sebzelerini canlı malı korur gibi koruyorlardı. Kendilerine mezarlar kazmışlar, her gün mezarlarını temizler ve ibadetlerini buralarda yaparlardı. Zülkarneyn bunların hükümdarlarını çağırdı. Hükümdar, ben kimseyi istemiyorum, beni isteyen yanıma gelir dedi. Zülkarneyn bu sözü uygun buldu ve hükümdarın yanına giderek, ben seni davet ettim, niye gelmedin diye sordu. Hükümdar, sana bir ihtiyacım olsa gelirdim dedi. Bunun üzerine Zülkarneyn, bu haliniz nedir? Sizdeki bu hali kimse de görmedim. Deyince hükümdar, evet biz altın ve gümüşe kıymet vermiyoruz. Çünkü baktık ki bunlardan bir miktar, bir kimsenin eline geçerse bu sefer daha fazlasını isteyecek ve huzuru bozulacak. Onun için dünyalık peşinde değiliz, dedi. Zülkarneyn, bu mezarlar nedir? Neden bunları kazıyor ve ibadetlerinizi burada yapıyorsunuz? diye sordu. Hükümdar, dünyalık peşinde koşmamak için bunu böyle yaptık. Mezarları görüp de oraya gireceğimizi hatırlayınca her şeyden vazgeçeriz dedi. Zülkarneyn, niçin sebzeden başka yiyeceğiniz yoktur? Hayvan yetiştirseniz, sütünden, etinden istifade etseniz olmaz mı? dedi. Hükümdar, önce midelerimizin canlı hayvanlara mezar olmasını istemedik, dedi. Sonra Zülkarneyn'in önüne kuru bir kelle getirdi ve bu kellenin kim olduğunu biliyor musun? dedi. Zülkarneyn, Bilmiyorum, anlat, dedi. Hükümdar, bu adam zalim bir kraldı. allah Teala ona saltanat ve hükümranlık verdi. O da alabildiğine zulmetti, dedi. Sonra bir kelle daha getirtti. Ve bu da adil ve dindar bir hükümdarın kellesidir. Kıyamet günü amelinin mükafatını görecektir, dedi. Zülkarneyn, Benimle gelir misin? Seni kendime vezir ederim. Servetime ortak olursun, dedi. Hükümdar, Hayır, İkimiz bir arada olamayız, dedi. Zülkarneyn, Neden? deyince, Hükümdar, Çünkü herkes senin düşmanın. Benim ise dostumdur, dedi. Zülkarneyn, Peki bunun sebebi nedir, dedi. Hükümdar, senin varlığından ve servetinden dolayı herkes sana husumet eder. Fakat benim yokluk ve fakirliğimden ötürü ise bana kimse düşmanlık etmez, dedi.